Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmiddin. <gülüyor> Amma بعد, bugün 27 Kasım 2012 Salı. Şeyh Muhammed İbn Abdilvehhab Rahimahullah'ın Nevaqidul İslam adlı eserinin muhtasar şerfi derslerimizin 3. dersi. Evet, Şeyh'in en son İslam'ı bozan, zikretmiş olduğu İslam'ı bozan hususların üçüncüsünde kalmıştık. Evet oradan devam ediyoruz. Şeyh Rahimahullah diyor ki اَثَالِسُ Üçüncüsü مَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِك۪ينَ اَوْ شَكَّ ف۪ي كُفْرِهِمْ اَوْ صَحَّحَ مَذْهَبَهُمْ kafara. Üçüncüsü, İslam'ı bozan hususların üçüncüsü, her kim müşrikleri tekfir etmez.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 kafir olur diyor. Rahimullah. Evet. Bu şeyhin zikretmiş olduğu İslam bozan hususlarının üçüncüsüdür. Ee, bunun e, küfür olmasının sebebi şudur kardeşler. Şimdi e, şerhte izlediğimiz usul bu zaten. Ne yapıyoruz? Önce şeyhin zikrettiği İslam bozan husustan hususu zikrediyoruz. Ondan sonra neden küfür olduğuna değiniyoruz. Önce küfür olma sebebini söylüyoruz. Ondan sonra bunu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 kılmış olduğu halde doğru kabul etmektedir. Bu da haramı ne yapmaktır? Helal etmektir. Bu da haramı helal etmek demektir. Ee, küfür olmayanı bu kadar açık ve nettir. Ee, şimdi buradan e, şöyle bir e, tavsillendirmeye başlıyoruz. O yüzden buraya dikkat edin. Bakın şimdi e, Allah Teala'nın veya Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem gerek kim olduklarını bizzat belirtele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 kafir olduğu kususu olsun. işte tüm bunları kafir görmeyen insan kafirdir. Şimdi e, ilim ehlinden mesela bazı sözler getirdim. Özellikle İbn-i e, Çok önemli ki hani ilim ehlinin de kafirleri kafir görmeyenin kafir olduğunun söylediklerine dair az önce zaten naklettik Muhammed i̇bn kendi sözü. Bizzat onun sözünü nakletmiş olduk aslında. İşte Melnem yufkefirilmiş şeki, evsah kefi her <gülüyor> kefer. Her kim müşrikleri tekfir etmez ve onların kafir olduklarından şüphe ederse ya da yollarını doğrularsa kafir olur diyor. Bu açıktır. Şimdi e, İbnü Teymiyya rahimullah kafirleri kafir görmeyen mesela hakkında diyor ki kulüculardan vesaire bahtilereki kimselerden bahsediyor diyor ki bu kimselerin görüşleri Hristiyanlarınkinden daha şiddetlidir.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 Anladık mı kardeşler? O yüzden sen kişi hakkında sonuç olarak küfür olduğu hükmüne de varsan karşı tarafı da karşı tarafa da dayatamazsın. Sen de bunu kafir göreceksin. Çünkü senin o kişi hakkında bildiklerini bilmiyordur. Veya sana göre hücceti ikamesi yerine gelmiştir. Ona göre gelmemiştir. O yüzden bakın az önce İbn-i Teymiye'nin sözlerine değindik. Dikkat ettiniz mi ne diyordu? Değineceğiz demiştik sözlerine. Ne diyordu Şeyhul İslam i̇bn Teymiye? Bakın Hululcuların